as Allah'ın <statement> Kalbe katılaştıran unsurlardan bir tanesi de kefretu dhunubin günahların çokluğu. Teala Allah Azze ve dedi ki kella asla ben bilakis rana ala kulubihim onların kalplerinin üzerinde yerde, onların kalplerinin üzerinde hicab, onların kalplerinin üzerinde bir tabaka مَا <gülüyor> eksibun, yaptıklarına karşılık olarak, elleriyle kazandıklarına karşılık olarak bu, onların kalbinin üzerinde oluşan tabakadır, diyor Allah Az. <gülüyor> Bu söylediğim kelimelerin hepsi rağmenin içerisinde girebilecek olan kelimeler. وَفِي الْمُسْنَدِينَ İmam Ahmed'in musnedinde ve termini ve imam termini sunan dağın abi hırıltı, abi hırıltı rıاضاللہ علیہ وسلم. O da prevebden müjdem. İnnel müminat muhakkak mümin. Ezazebe günah işlediği zaman, kâne olur noktatan sudaun fi kalbim. Onun kalbinin üzerinde siyah bir nokta oluşur. ve kâbe şât ederse ve ve el çekerse yani bırakırsa o günahı ve istiğfara ve Allah'tan istiğfar talebinde bulunursa su ile kalbi onun kalbi parlar yani o siyah nokta gider eseri gider yine de bir parlaklık kalbinde konuşur ve inzade arttırırsa yani günahları işlemeye, arttırmaya devam ederse zadet artar yani o siyah nokta beraberinde artar hatta ya'lwa Kalber olur, tabi bütün kalbini kuşatana kadar, bütün kalbinin üstün gelinceye kadar. Fakat bu aranıla o perde, o örtüdür, o perdeki de karallahu bu kitabı Allah onun kitabında jel o kitabı Kella, bel araner ala kulubihim, ma kanun eksibon. Kalbimizdeki, Bu Sahih olan bir rivayettir. قَالَ بَعْدُ السَّلَفِ Seleften bazısı dedi ki أَلْبَدَنُ بَدَنُ beden. اِذَا أَعُرِيَا رَسْقَةً Soyunduğu zaman incelir. Yani insanoğlunun bedeni elbiseyle beraber kaba görünür. Fakat elbiseler üzerinden çıkarıldığı zaman insanoğlunun bedeni incelir. Dışarıdan baktığın zaman ee, elbisesiz bir insanla elbisesi, elbiseli bir insanın hacmi bir değildir, birbirinden farklıdır. وَكَذَذِكَ الْقَلْبُ قَلْبُ de aynen bunun gibidir. إِذَا قَلَّتْ خَطَى Onun hataları azaldığı zaman أَسْرَعَتْ لَمْعَتُهُ Onun gözyaşları hızlanmaya başlar. Yani şunu demek istiyor, Hani mesela diyelim ki insan onun bedeninin üzerinde elbise bir koruma gibidir. Elbise onu koruyor dışarıdan ve kalın gösteriyor. Mesela soğuk işlemiyor bedene, sıcak işlemiyor bedene. Bunu ne sallıyor? Bunu elbise sallıyor. Elbiseyi çıkardığımız zaman insan bedeni incelir, korumasız kalır. Hem görüntü itibariyle hem de hakikaten olur. Kalp de böyle. Demek ki kalp aslında kalsa, yani üzeri örtülmese kalbi. kalbin aslı nedir, Allah onu niye yaratmış demiştik daha önce. Allah'a inabet etsin, Allah'ı sevilsin, Allah'la hoşnut olsun, Allah'ın ayetlerini işittiğinde gözleri yaşarsın mesela. Kalp bunun için yaratılmış. Peki kalp ne zaman bu görevi görmez? Allah'ın kendinden dolayı yarattığı görevi iptal eden üzeri perdelendiği zaman. Şimdi, kalbin kötü perdesi dır bu anlamda hatalar Yani günahlar arttıkça kalp Allahla mutlu olmaz, Allahla sevilmez, Allah zevcinden ayetlerinde üzülmez, göz yaşarmaz. Sebep çünkü üzerinde örtü var, tesir etmiyor. Yani aslına gitmiyor. Ve o şeyler çıktığı bu kandet kan hataya bu şeyler azaldığında hatalar, o perde kalkıyor. Perde kalkınca kalp nereye dönmüş oluyor? kendi asli haline dönmüş olur. Esrahadde waqahu o zaman gözyaşları hızlanmaya başlar diyor. Ve bu mana bu manada يقول ابن المبارك ابن المبارك Abdullah ibn Mubarak selef imamlarından şöyle bir şiir söylemiş. Ra'aytu zuluban tulidul quluba. Ben mirahların kalpleri ödürdüğünü gördüm. Ve yurizuka zulle idmanuha. Ve ona devam etmek idman, bir şeyin üzerinde edmene, bir şey üzerinde devam etmek, bir şeyi sürekli yapmak. وَيُورِثُكَ الذُّلَّ اِدْمَانُهَا Onun üzerinde sürekli devam etmen sana zillet getirir, sana zilleti miras olarak bırakır. أور, أور, أَوْرَسَ يُورِثُكَ الذُلَّ diyor zaten bildiğimiz zillet, sana zilleti miras olarak getirir, sürekli yapmak. وَتَرْكُ الذُّنُوبِ Günahları terk etmek hayatı boyundu. Ve hayatıdır. وَخَيْرٌ لِنَفْسِكَ Ve وَخَيْرٌ hayırlıdır. لِنَفْسِكَ Sen nefsin için isyanında ona isyan etme. Yani günahlara isyan et. Allah'a isyan edene kadar günahlar seni davet ettiğinde onlara isyan edersen bu senin için daha hayırlı olur. Bu aynı zamanda şey şiirinin de başarı. el اَفْسَدَ دِينَ اِلَّا مُرُنْكُ وَاَحْبَى رُسُولٍ وَرَغْلَنُهَا Bu dini kötü Yöneticiler de din adamlarından mı ifsad ettir diye şiir yani diyor. Orada okuduğumuz paragrafla ilgili anlaşılmıyor yer var mı? Yok, tamam. Şimdi bakın abiler, bizim dersimizin başına ilk dersimizin konusu kalbi katılaştıran unsurları işliyoruz. Kalbi neler katılaştırır? Çünkü biz daha önce söylemiştik, şimdi dersimizde de hatırlattım. Allah bu kalpleri katı olsun diye yaratmamış. Allah Azze ve Celle bu kalpleri O'ndan uzaklaşsın, O'ndan etkilenmesin, O'nun ayetleriyle içi olmasın, bunun niye yaratmamış. Ve ondan dolayı kalbin huzuru, kalbin mutluluğu bir tek bununladır. Yani kalp ne zaman ki asli hayatına döndü, kendine döndü, Allah'la onun vaatleriyle mutlu olmaya başladı, o zaman insanın hayatı da değişir. Eşyaya bakışı değişir, dünyaya bakışı değişir, insana bakışı değişir. Fakat kalp bundan uzaklaştığı zaman, yani onu kapılaştıran unsurlarla insan hemhal olunca, kad daha kötü bir hale geliyor, o zaman da hayat dar olmaya başlar. Yani insanın insana, eşyaya, tabiata, olaylara bakışı değişir. Hayatın içerisinde ne varsa insanın üstüne üstüne gelmeye başlar. Yani insanı hayattan nefret ettirir. Bunun sebebi nedir? Mesela bazen insan, çevrenizdeki insanlardan da bunu duymuşsunuzdur. Mesela bazı insanlar mutsuzdur. Bazı insanlara ne yaparsanız yapın, bir türlü mutlu olmazlar. Ne yaparsanız yapın, sıkılırlar. Yani hiçbir şeyden lezzet almaz adam. Allah'ın yarattığı ve zevk alınacak bu kadar unsur varken hayatta. Allah'ın bunun <gülüyor> hayatı yaşayalım diye yaratmış yani. Öyle değil mi? Mesela bu kadınları, bu güzel kokuları, bu yiyecekleri, bu giyecekleri Allah neye yaratmış? Süs eşyası olsun, vitrinde dursun diye mi yaratmış? Her şey biz mutlu olalım diye var. Allah de <gülüyor> bunun için yaratmış. Buna rağmen insan eğer mutlu olamıyorsa, ister yokluk halinde, ister varlık halinde fark etmez Allah'ın varlığını, Allah'ın vaatleri insanı mutlu etmiyorsa bunun beyindeki bir tane hücrede aramak, bunun işte bir tane bilmem ne içeren bir ilaç kullandığı zaman geçeceğine inanmak, işte bunu falanca şeyi dinlediğinde falanca tip müzik dinlediğinde ruhun rahatlayacağına inanmak. Bunlar hepsi insanoğlunun yolunu şaşırdığının göstergesi zaten. Bunun tek bir nedeni vardır. Demek ki kalp Allah'ın kendisini yarattığı şeyden uzaklaşmış demektir. Yani katılaşmış demektir. Günahlarla, çok yemekler, çok içmekler, çok konuşmakla ve benzeri sebeplerle. kalp katılaşmış demektir. Bugün de kalbi katılaştıran, yani asli halinden uzaklaştıran unsurlardan bir tanesini ders olarak görüyoruz işte. Günahların çokluğu kalbi katılaştıran unsurlardan bir tanesidir. Günahların çokluğu kalbi katılaştıran unsurlardan bir tanesidir. Bu önümüzde bize vermiş olduğu hadis-i şerife bakarsan eğer, tabi bu hadisi daha iyi anlayabilmemiz için ee, İmam Müslim'in rivayet ettiği bir başka hadisi anlamamız gerekiyor. O da Peygamber Aleyhisselam diyor ki: "Duğraban fitne ve adam kuruvi kelhasiyle gurden Fitneler kalbe hasırın üzerindeki çizgiler gibi çizgi çizgi arz olur. Fitneler kalber hasırın üzerindeki çizgiler gibi hasırın üzerindeki çizgiler gibi çizgi çizgi arz olur." Bu hadisle bu söylediğim hadisin ilk parçasını düşündüğünüz zaman, önce ne anlamanız gerekir? Şunu anlamanız gerekir. Ee, Hayrın da şerrin de merkezi kalptir. Yani hayır da ilk olarak insanın kalbine teveccüh ediyor, şer de ilk olarak insanın kalbine teveccüh ediyor. Yani sen mesela ne kadar, diyelim ki gözünü korursan koru, kulağını korursan koru ee, veyahut da kendini bazı şeylerden korursan koru, Allah'ın yarattığı bütün göz, güzellikler de kalbimize teveccüh ediyor. Allah'ın üzerlerine bizi imtihan ettiği bütün şüpheler ve bütün şervetlerle yani fitnenin hepsi de aynı zamanda yine bizim kalplerimize tevücü ediyor. Ve dikkat ederseniz ikisinde de Peygamber Aleyhissalatu vesselam bize bir kâide öğretiyor ki bu söyleyeceğim hadiste de önümüzde yazılı olan hadiste de. Peygamber Aleyhissalatu vesselam diyor ki Tu'amrul fitne ala'l kulubi kel hasir aun aun. Fayi kullun eshrabha mukid tedfi muktedu sauda. Hangi kalp onu içerse, ona bir tane siyah nokta konur. Ve قَلْبٍ اَنْكَرَهَا مُكِتَتْ ف۪يهِ نُكْتَتُمْ بَيْلَعَ Hangi kalp onu inkar ederse, ona beyaz bir tane nokta konur. Biz buradan şunu anlıyoruz, insanoğlunun hayatına hiçbir güzellik de bir defada yerleşmez, hiçbir çirkinlik de bir defada yerleşmez. Yani Allah Azze ve Celle insanı yaratırken, insanı bu şekilde yaratmış. Onun için kendini ıslah etmek isteyen bir müslüman, bir defada kendini ıslah edeceğini düşünürse, bu şeytanın ona oynadığı en büyük tuzak olmuş olur. Çünkü her baş, her yedlendiğinde kendini ıslah etmeye sonuç elde edemeyeceğinden dolayı ben bu işi yapamıyorum diye bu sefer umutsuzluğa kapılır. Yani fasıkken kafir olur. Çünkü Allah'ın rahmetinden ümit kesmek, insanı küfre götürür. Doğru mu? Fakat insanın günah işlemesi, insanı facir yapar. Şeytan ne ister? Yani bir tarafta fucur var, bir tarafta diyelim ki küfür var. Şeytan elbette ki bizi küfre düşürmek ister. Yani fucur, çünkü daha kolaydır küfürde. Şeytan bizi küfre düşürmek ister. Onun için insan bir defada düzeleceğim diye bir şeye kalkıştığı zaman kendine bir program, bir proje çizip onun da neticesini alamayacağı için bu kesin olan bir şey. Çünkü hiçbir şey bir kerede düzenler. Tabi böyle olunca bu sefer umutsuzluğa kapılır. Ben yapamıyorum der. Tamamen elini eteğini çeker. Ya günahların içerisinden var oldu gider. Ya Allah'ın rahmetinden umut kestiğinden dolayı küfre düşmüş olur. Herkese fıstla böyledir. Hiç kimse bir kere de cimri olmaz. Hiç kimse bir kere de yalancı olmaz. Hiç kimse bir kere de ahlaksız olmaz. Hiç kimse bir kere de zina yapmaz yani. Bak hemen zinaya düştü. Böyle bir şey yok. Bunlar hepsi önce hayalle başlar. Sonra gözün perdeleri yırtılır mesela. Sonra insan bak bakarken hayal etmekten utanmaz artık yani göz hayasını kaybeder rahat bir şekilde bakar. Sonra insan bir bakar ki zinanın içerisine. Düşmüştü. Bu kendini ıslah etmek Müslüman etmek isteyen Müslüman için çok önemli bir tayde. Hiçbir şey hayatımıza bir kere girmediği gibi hiçbir şey de hayatımızda bir defada çıkmıyor. Şey en peşeyen. Yani bak burada Peygamber nasıl ifade ediyor bunu? Nokta tuhseuda, nokta tuhbeda. Bak tek bir nokta konuyor. Yani koca kalp. Tabi biz kalp dediğimiz zaman tıbbın anladığı kalbi anlamıyoruz değil mi? Yani şurada bir et. Parçası var, kalbimiz şu kadar falan, böyle bir şey anlamıyoruz. Kalp bizim her şeyimiz zaten, biziz yani. Kalp dediğimizde bizim bütün hayatımız. Düşünün ki bir tane günah, bizim hayatımızda sadece siyah bir tane noktadır. Bir tane salih amel, bizim koca hayatımızda sadece bir tane beyaz noktadır. Ve ikisini de anlatırken, kalbi neye benzetiyor? İçen, inkar eden süngere benzetiyor. Yani ifade itibariyle sonuçta sanki kalp bir süngermiş. Gibi. Yani sen süngeri suya koyduğun zaman nasıl ki bütün suyu bir kerede içine çekiyor, sen herkese onu sıktığın zaman bir kerede de onun içindeki bütün suyu boşaltabiliyor aynı zamanda. Yani bu bize neyi anlatıyor? Hani kalpler fikrelere maruzdur. Hem etkilenmesi kolaydır, hem terk etmesi kolaydır. Yani i̇kisi de aynı şekildedir. İnsan fucura düşmek istese bu da çok kolaydır. İnsan takvaya geçmek istese bu da çok kolaydır. Sadece irade lazım diyor Peygamber Sonrasında Aleyhisselatü Vesselam aynı bu hadiste söylediği gibi, devamında diyor ki حَتَّى يَصِيرَ عَلٰى قَلْبَيْنِكَ iki tane kalp olur. Yani belli bir noktadan sonra iki tane kalp haline gelir. Nedir bunlar? Birincisi diyor ki Peygamber Vesselam, kalbin Vesselam قَلْبٍ اَبْيَضَ Yani bu kaya var ya taş olan kaya, o kaya gibi diyor bembeyaz bir şey olur, bir taş haline gelir. لَا تَدُرُّهُ أَلْفِتَنْ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْعَبْلَ لَا تَدُرُّهُ شَيْءٌ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْعَبْلَ Yerler ve gökler devam ettiği müddetçe ona hiçbir şey şey yapmaz, zarar vermez. Yani bir kalp o biz neyi anlıyoruz, şunu anlıyoruz. Mesela diyelim ki bizim kalbimize bir fitne arzu oldu, bir e, haram var ve biz bu harama bakmakla karşı karşıyayız. Bu bize arzu olduğu anda biz gözümüzü kapattığımız zaman, yani enkaraha yaptığımızda onu inkar ettiğimiz zaman, biz farkında olmadan aynı zamanda kalplerimizi ne yapıyoruz? Kuvvetlendiriyoruz. Yani bir sonraki geldiğinde bir önceki zorlandığımız kadar zorlanmıyoruz Hani onu çok rahat bir şekilde defede biliyoruz çünkü güçleniyor, kaya dönüşüyor yavaş yavaş. Ama kendisi Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Hangi kalp onu içerse, onu yani ikinci kalp için annesine söylüyor. Bu sefer de kalbin esvade. Yani siyah simsiyah bir kalp haline gelirken mirbadi. قَلْبِ الْقَلْبِينَ أَسْوَدًا مِنْ بَعْدًا كَالْقُوزٍ مُوْمُجَخِيًا Yani ters döndürülmüş ve simsiyah kalın bir bardağa benzer diyor. Bu ne anlam ifade ediyor? Şu anlam ifade ediyor. Yani ilk etapta diyelim fitne geldi, sen onu içtin, içtin, içtin, içtin. Artık belli bir zamandan sonra fitnenin kendisi senin kalbin oluyor. Yani dışarıdan senin kalbine bir fitne olmasına gerek yok. Mesela senin günaha düşmen için bir kadın sureti görmene gerek yok. Senin zihnin zaten sana onu üretiyor. Senin diyelim ki biri hakkında zan yapabilmen için senin bir şey yaşamana gerek yok, bir olay görmene gerek yok. Senin kalbin zaten sana zan yapacak, bütün malzemeyi beraberinde üretiyor. Yani kalpler hem inkar etmekle hem de fitneleri kabul etmekle beraber ya bir taraftan kuvvetleniyor, bir ikincisi de daha rahat def ediyor, ya bir taraftan zayıflıyor, bir ikincisi de artık kendi üretiyor. Yani dışarıdan bir şeyin ona az olmasına kesinlikle gerek kalmıyor. Ki Aleyhisselatü Vesselam bunu şöyle ifade ediyor, zaten en tehlikeli olan لَا يَعْرِفُ ve la يُنْكِرُ مُنْكَرًا إِلَّا مَا اُشْرِبَتْ مِنْ هَوَارُونَ Ne iyiliği iyilik bilir, ne kötülüğü kötülük bilir, kendi hevasının içtiği müstesna. Yani kendi hevasına doğru gelen odur, onun dışında geriye hiçbir şey kalmaz, diyor Aleyhisselam Vesselam. Bu da bize tabi bu hadisle beraber, yani bakmış olduğumuz zaman dediğim gibi en önemli olan mesele bir, her şey hayatımıza şey enfeşeyen parça parça yerleşiyor. İki, bir tane yaptığımızdan sonra ikincisi de ondan biraz daha ya iyi oluyor ya biraz daha kötü oluyor. Yani hayırsa yaptığımız ikinci hayırı daha rahat işliyoruz. Mesela ben diyelim şimdi burada oturuyorum, saate baktım, saat on bir buçuk. Dedim ki dur kalkayım bir kuşluk namazı kılayım, bir salih haber yapmak istedim. Şimdi ben bunu yaptım ve örnek, pratik örnek böyle ben. Kalbime bir tane beyaz nokta kondum, bu bana birinci faydası. İkinci faydası ne peki? Ben yarın bu işi yaparken daha rahat yapıyorum. Yani bir önceki güne göre şey yapsam mı, yapmasam mı, ders mi çalışsam yemek mi yesem, dışarı mı çıksam değil de bir ikincide biraz daha rahat yapıyorum. Herkese aynısını harap olaraktan düşünün. Yani burada oturuyorum, mesela canım sıkıldı, dedim ki müzik dinleyin. E, müziğin haram olduğunu da biliyorum mesela beraberinde. Aldım bunu kulağıma taktım e, diyelim ama sıkıldım da, yani yaptığımın yanlış olduğunu da bildim. Hatta dinlerken de cebelleştim kendim, kendimle, bıraksam mı, bırakmasam mı diye. Fakat e, ne zaman, ikinci gün olduğu zaman çok daha rahat. Yani bu cebelleşmeler yarıya düşer. Üçüncü gün olduğunda bu cebelleşmeler de kalmaz. Ondan sonra zevk alarak insan bunu yapmaya başlar. Aleyhisselatü mesela bize, bu hadislerde bunu anlatıyor. Şimdi biz konumuzun ta en başında da zaten bunu söylemiştik, kalp insanoğlunun hayatının merkezi. Yani o salah buldu mu, bütün hayatla beraberinde salah buluyor. O bozulduğu zaman bütün hayatla beraberinde bozuluyor tabii. Bu son ifadeye çok dikkat edin. La ya'rifu'l ma'rufa ve yunkiru munkara min ma ushribat minhu ra'u. İbn bu bölümü izah ederken diyor ki yani günahların insanın kalbini bu hale getirmesini izah ederken. Diyor günah insana çok büyük iki tane çok sıkıntı verir, çok sıkıntı ver. Ama iki tane çok ciddi olanını peygamber hadiste zikretti. Yani en önemli olanı zikretti. Biri diyor ibni kayy hak ve batıl insan gözünde karışır. Hani la ya'rifu ma'rufan ve la yumkinuhu kerp. Terk-i Tevh şirk tevhid diyebilir. Bedat-ı sünnet diyebilir. Fıskı takva diyebilir. Yani hak ile batıl gözünde karışır. İkincisi ise diyor bütün vahiy kendi havasına hakem tayindedir. Yani Allah'ın ve Resulünün bir emri söz konusu olduğunda billa ma'uşu bi'l-hava'u yani bakar, havasına uyuyorsa kabul eder. Hevasına uymuyorsa reddeder. Yani işte artık ya ahlakta ya itikatta, bir şekilde mutlaka Allah'ın razı olmadığı bir hal üzere düşer. Bu İbn-i izahı. Şimdi ben e, normalde buna başka bir şey söyleyeceğim. Yani bir, bir şey söyleyeceğim. Bu davet esnasında, yani yapmış olduğumuz bütün bu davet esnasında ben bu hadisi biraz daha farklı insanların üzerinde gördüm. Mesela çok aşırı günahkar olan, çok aşırı facir olan, Sürekli günah işleyen insanlar da, sanki bu şöyle yerini buluyor daha da, ölçüsüzlük. Yani adamın kendi hayatında hiçbir ölçünün olmadığını insan görebiliyor. Mesela bir örnek de vereyim size bununla alakalı, daha iyi anlaşılması açısından. Mesela bir tane diyelim ki, yani ben yaşamış olduğum bir olay anlatayım. Bir tane Müslüman resmi bir nikah yapmış diyelim. Bu resmin nikahı yaparken de, demek ki biraz hoş olmayan bazı şeyler olmuş yani. Kadın, erkek vesaire işte bir arada bulunmuş falan gibi, tamam bunlar güzel olan şeyler değil elbette, çirkin olan şeyler. Ama bunlar affedilebilecek olan da şeyler, hani görmemezlikten gelinebilecek olan şeyler. Karşı tarafı tövbeye davet edilebilecek olan şeyler. Şimdi birisi bunu öyle bir anlatıyor ki, hani bunu bana anlatıyor, öyle bir anlatıyor ki, Şimdi anlatış tarzına bakıyorum, yani karşıdaki şirk işlemiş olsa bu kadar hararetli anlatılmazsın, adamı yeri dibine tutun. Problem olan, yani bunu anlatan adamın kendisi, diyelim ki işte kendi kendine kız bulmuş, o kızla gitmiş, işi pişirmiş, ondan sonra işte, yani şimdi hani dinime seven Müslüman olsa bari diyorlar ya, şimdi ölçüsüzlük bu işte, yani günah günah günah günah insan Tabi tövbe etmediği müddet adına söylüyorum bunu. Günah günah günah günah insan belli bir noktadan sonra artık insan ölçüleri kaybolmaya başlıyor. Yani la ya'rifu marufan ve la yunkiru munkaran إلا Kendi hevasına uygun olanın dışında insanın yanında ne bir iyilik denen bir mefhum ne kötülük denen bir mefhum var. Yani mesela şu. Olayları değerlendirirken iyi veya kötü diye bir ölçü yok adamın. Hesabına gelen iyi olmuş oluyor. Hesabına gelmeyen kötü. Bu mesela bizim de kendi hayatımızda buna çok fazla dikkat etmemiz lazım. Mesela insanlarda eleştirdiğimiz, kötü görmüş olduğumuz şeyler bizde veya bizim sevdiğimiz insanlarda olduğunda, eğer buna sukut ediyorsak e, veya bu bizim için kötü gelmiyorsa, mesela yani iyilik ve kötülüğe göre değil de insanlara göre ölçülerimiz değişiyorsa, şunu anlayabiliriz ki demek ki işlemiş olduğumuz günahlar bizim kalbimizi çepeçevre kuşatmış ve bundan dolayı da ölçülerimiz kaybolmuş. Yani mesela, geçen akide dersinde de mesela bir örnek vermiştim size, Şia'larla alakalı, bilmiyorum hatırlarsanız eğer bidat tayfelerini anlatırken, derste de anlatmıştım, pazar günü dersinde anlatmıştım. Mesela bu, sahiplerinin günah içerisinde olduğunu gösterir. Yani bu mesela günah dediğim zaman bunu zina olarak anlamayın hemen. Hani adamlar demek zina mı yapıyor, içki mi içiyor, hayır. Fitneler iki kısımdır dedik, biri şüpheler, biri şervetler Yani adam şervet konusunda iyidir, Mesela nice, e, diyelim ki tasavvuf elbabı, tarihte var olmuş olan, belki ömründe şervetle yüz yüze gelmemiş adam. Ama sen onu İslam tayfesinden bile kabul etmiyorsun. Neden dolayı? Kafasındaki şüphelerden dolayı. Doğru mu? Ama adam zina yapmıyor, kötülük yapmıyor. Bu da böyle. Yani mesela sen sürekli şüpheyle iştigal edersen, sürekli işte diyelim ki nasıl değil de alimlerin sözleriyle, insanların fetvalarıyla kafanı bulandırırsan, e, misal, Eveli bir zaman sonra ölçüsüzleşmeye başlıyorsun. Yani sende varken güzel olan bir başkasında kötü oluyor, başkasında güzel olan sende kötü oluyor. Ölçülerini beraberinde yitirmiş oluyorsun. Ondan dolayı ister itikadi, tasavvuri meseleleri, ister ameli, ahlaki meseleleri değerlendirirken, eğer hayatımızda bir ölçüsüzlük varsa ve bunu fark ettiğimiz yerde anlamalıyız ki bizim en çok neye ihtiyacımız var? Tövbeye ihtiyacımız var. Yani demek ki siyah muhtalar kalbimize ala çalmış yani üstün gelmiş, ve biz tövbe etmekle, istiğfar etmekle, onlardan el çekmekle, Allah'ın izniyle kalplerimizi tekrardan kanlatıp asli haline gönderebiliriz. Bu, günahların kalbi olan zararı. Yani nokta, nokta, nokta, nokta kalpleri beraberinde e, kuşatması. Bununla alakalı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir ayet-i okuyor tabi. كَدْرَى بَلْرَانَ عَلَىٰ خُلُوبِهِمْ نَا كَرْنَ Bu, onların kazandıklarından karşılık kalplerinde oluşmuş olan perde, kalplerinde oluşmuş olan örtüyür Vesselam. Bu ayet-i okuyor. Şimdi e, bakın abiler, özellikle mesela biz ilim talebesiyiz. İlim talebesi demek ne demek? Şu demek, yani sürekli Allah'ın kelamıyla, Rasûlü'nün sünnetiyle, e, Selefin vaazlarıyla karşı karşıyayız. Yani her anımızda mutlaka okuduğumuz bir ayet var, okuduğumuz bir hadis var vesaire. Bu şunu gerektirir beraberinde, haşyeti gerektirir. Doğru mu? Çünkü ilim nedir? İbn-i dediği gibi, ilmu حَشَّيَ İlim korkmaktır. ilim haşyettir. Ve Allahu ayet-i kerimede diyor ki: "İnne'lle yahşallaha min ibadihi'l ulemâ." Allah'tan ancak hakıyla alim olan, ilim erbabı olan kulları korkar ee, diye. Şimdi mesela ayetler okuyoruz, hadisler okuyoruz, vaazlar okuyoruz. Bu neyi gerektir? Bu bizde ciddi bir korkunun oluşmasını gerektir. Tabi bu korku dünya bir korkusu gibi değildir. Zillet içerisinde zillet olan korku değildir bu. İçerisinde izzet olan korkudur. Yani Allah'tan, O'nun bize vaat ettiklerinden, O'nun bizim yaptıklarımıza karşılık bize söylediklerinden ciddi anlamda bir korkunun oluşması gerekir. Şimdi diyelim mesela böyle bir ortamda, bu kadar nas'ın arasında bu korku oluşmuyorsa, bu günahların bizi çepeçebile kuşattığını gösterir. Niye? Çünkü Peygamber Peygamber'in benzetmesine dikkat edin. Kalp ters dönmüş bir bardak gibi, kapkara ters dönmüş bir bardak gibidir. Bu neyi ifade ediyor söyleyecek olan var mı yani mesela bunu ne anlıyorsunuz bunu kalbin ters döndüğünden ne anlarsınız? İçine bir şey almadan. İçine bir şey almaz. değil mi? El <gülüyor> kalbi kalpler yani tencere gibi derler kalpler kap gibi derler insanın kalbi. Şimdi dolduruyoruz biz bunu. Neyle dolduruyoruz? İki seçenek var dolduruda ya hayırla veya taşlarla dolduruyoruz. Şimdi ters ölmüş olduğu bir şeyin içerisine e, hayırın gelmesi mümkün müdür? Kaynağa girmesi mümkün değil. Ondan dolayı mesela biz diyelim ki bazen insan şaşırıyor. Yani bazen düşünüyor. Mesela Allah'ın sözünün döneminde adam gözüyle aynı yanılarını görmüş. Mesela Münafıklar için söylüyorum. Adam gözüyle Peygamber Aleyhisselam'ın avucunun içindeki taşların konuştuğunu görmüş. Mesela Adam mesela gözüyle Peygamberimizin elini şöyle bir bardağın içerisine soktuğunu bir ordunun bu sudan istifade ettiğini görmüş. Misal, adam gözüyle üç tane hurmanın üzerine bir örtünün örtüldüğünü ve o üç tane hurmadan bütün bir ordunun bir kişilik bir ordunun karnını doyurduğunu görmüş. Adam bir tane kuzuyla her gazvesinde binlerce Müslümanın karnını doyurduğunu ve kuzunun etinin olduğu gibi yerinde kaldığını görmüş. mesela Bunları gözüyle görmüş. Fakat buna rağmen adam Peygamber'e inanmamış, yani inanmış gibi görünmüş ama iç dünyasında bu adamın yalancı bir adam olduğunu görmüş. Mesela Beni İsrail Peygamber vesselamdan önce hak eder. Mesela Musa Aleyhisselam neler görmüşler? Yani Allah'ın onunla konuştuğunu görmüşler, Allah'ın dağa tecelli ettiğini görmüşler, Firavun'un ve kavmini helak olduğunu görmüşler. Müsait doğru mu? Allah'ın yani Musa ile Sihirbazın arasındaki farklı gözleriyle görmüşler. Hani Allah zevcilerle onlara göstermiş. Buna rağmen inanmışlar ama inanmıyor, yani inanmış gibi görünmüşler. Ama iç dünyalarında Musa'a hakikaten inanmamışlar. Niye? Yani akıl var, deli değil bu adamlar. Hani desen akıl yok bu adamda, bu gördüklerini anlamıyor, öyle de değil. Fakat kalp bir defa ters döndü mü? İnsan mucize bile görse, mucize bile görse o kalbe tesir etmez. Münafıklar bunun en güzel örneklerinden bir tanesidir, doğru mu? E şimdi bizler de mesela diyelim ayetler okuyoruz, hadisler okuyoruz vesaire. Yani bunu değil ki biz okusak. Peygamber gelse buraya otursa Aleyhisselatu vesselam o ayetleri bize o olsa tane tane tane tane tane o ayetleri bize okusa kalpten döndüğü zaman insan bundan hiçbir şekilde istifade edemez. Doğru mu? Bunun örneğinden bize ayet okuyacak olan var mı bununla alakalı? Bunun örneğiyle alakalı ayet okuyacak olan. Bir ayet söylemiştik daha önce. Tevbe suresinde bir sure indi bu. Bir sure tamam. hatırlarsınız bir sure indirildiğinde onlar derler ki bu hanginizin imanını arttırdı? Tamam. İman edenlere geleceğiz. Tamam. Ha bak bu ayetliği hiç unutmayacağız değil mi? Wa izanu azalasuratu, fəminhumun yuqulu ayukuzadatuhadu imana. Fə ammazinamanu, hazadathum imana, vahum yesteksho. Bir sure indirildiğinde onlar sorarlar, Bu hanginizin imanını arttırdı diye. Ama iman edenlere gelince diyorlarlar bu onların imanını arttırmıştır. Ve onlar müjde halinde dediler. Bak buraya dikkat edin özellikle kalp huzuru diyoruz ya. Kalp aslına döndüğünde ve bir istifşir Yani halinde dedi. Sürekli bu istifşir halinde dediği adamlar sürekli aç paraları olmayan korku içerisinde olan Medine dört bir taraftan kuşatma altında sürekli Müslümanlar şehit oluyor. Bu halde olmalarına rağmen rahatlık içerisindeler. Çünkü kalp kendi asli hayatını yaşıyor. Doğru. Mesela bir örnek olaraktan söyleyeyim. bir gün Allah Rasulü'nün durumunu düşünün. Yani. Bir gün Allah Resulü gece yatağında yatarken diyor ki لَاِكَ رَجُولَنْ صَالِحَاً يَحْرِصْهُنِي هَا Keşke bu gece bir adam olsaydı da beni korusaydı. Yani, yani Allah Resulü kendi devletinde bu durumda yaşıyor. Yani bu onun devleti. Allah Rasulü Medine'de yaşıyor ve üzülüyor. Yani keşke biri olsaydı da beni korusaydı diyor misal. E bunu ashabına da söyleyemiyor. Yani hani gelin biriniz beni koruyun, e böyle bir tehlike var. Diye. Ama burada asıl mesele şurası, kendi devletlerinde bu korkuyu yaşamışlar. Yani güç onlarda, devlet onlarda. Bir bakıyorlar, kapının önünde böyle bir tıkırtı sesi e, duyuluyor. Aleyhisselatü vesselam sesleniyor. kimdir o diyor. Ben Sa'de ibn-i Ebu Vakka sayanlar, Resulü, seni korumaya geldim. Yani diyor kendisi, Yani salih olan kalpler birbiriyle etkileşim içindedir. Kalkıyor, geliyor Aleyhisselatü vesselam'ı korumaya. Düşünün peygamber bile, devletin başkanı bile devlet içerisinde bu korku yaşamış. Ama bu korku, onların kalbinin lezzet içerisinde olmasının, onların kalplerinin mutluluk, huzur içinde olmasına engel de olmamış beraberinde. İkinci bir sınıf insan var, bununla beraber. Onlar için Allah ne diyor? وَأَمَّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِنْ مَرَضُمْ فَزَادَتْهُمْ رِيْجْسَنْ إِلٰى رِسِّهِمْ وَنَاتُوا وَهُمْ كَفِرُونَ Kafirlere gelince, bunların pisliklerinin üzerine pislik artırdı diyor Allah. Azze ve, Celle. ve kafir olaraktan da canlarını verdiler Allah Resulü ayet okuyor, Allah Resulü onlara Allah'ın indirdiklerini anlatıyor. Ama adamları küfür atıyor Sadece imanları artmaktansa adamları küfür atıyor Onun için kardeşler, bizim hususen dikkat etmemiz lazım. Yani hatta kendi nefislerimizi muhasebe etmemiz lazım. Bu kadar ayet, bu kadar hadis, bu kadar muize bizim üzerimizde ne etki yapıyor? Hani bunların bir tanesi bile insanı etkilemek için yeterlidir. Etkilemediği oranda bu gösterir ki bizim kalplerimiz ya ters dönmüştür, Allah muhafaza, Allah'a sığınırız o da ters dönme yolunda yavaş yavaş ilerliyordum diye. Ama bak Allah Resulü bize yolu da göstermiş, hani umut kesmek yok. وَاِنْتَعَبًا وَلَزَعًا وَاسْتَغْفَرًا سُقْ إِلَا قَلْبُهُ Tevbe ederse, el çekerse, hani onu o duruma düşüren şeylerde el çekerse وَاسْتَغْفَرًا ve Allah'tan sürekli istiğfar dilerse سُقْ إِلَا قَلْبُهُ Kalp bu üzerinde bulunan perdeden parlar, kalp bu üzerinde bulunan sıkıntılardan kurtulur. Ondan dolayı hani umutsuzluğa kapılmayacağız. Bizim burada gayemiz, kendimize hükmedelim, netice koyalım, elimize yeteğimizi çekelim diye sorunlarımızı tespit edelim ve Allah'ın ve Resulünün bize göstermiş olduğu çözümle de o sorunlardan aynı zamanda kurtulmuş olalım diye. Çünkü dediğimiz gibi, el günah işler sorun değildir, göz günah işler sorun değildir, kulak günah işler sorun değildir. Bunun çözümü kolaydır. Fakat kalp günah işlemeye başladıysa, facir bir kalbe dönüştüyse, asim, hani Kur'an-ı Kerim'de öyle bir ifade var. آثِمُنْ <gülüyor> قَلْبُهُ Kalbi günahkar olan diyor Allah Azze ve Celle. Kalp afiyetim kalbim dediği gibi işte orada sorun ciddidir. Yani oturup düşünmek lazım. Beni bu hale ne getirdi? Ben ne yapıyor olabilirim ki Allah Azze beni bu duruma düşürdü diye ve ne yapmam gerekli? Bundan kurtulmak için ilk adımı biliyoruz en azından. Yani i̇lk birinci adım tövbe. O bizi o işe sopan bu duruma götüren e, duygudan artık işte amelden düşünceden el ete çekme. Ve Allah ve leden sürekli istifat halinde e, bulunun. Bunlarla inşallah bunlardan kurtulabiliriz. Bizim burada en büyük problemimiz ne kardeşler? Kendimizi ıslah ederken biz ilim talebeleri için söylüyoruz. Yani bu diğer insanlardan ziyade ilim talebeleri için söylüyor. Şimdi bizim ortamımızda kadın yok. Bizim ortamımızda para yok. Bizim yani bizim ortamımızda normal insanların kendisinden şikayetçi olduğu günahların birçoğu bizim ortamımızdan mevcut değil. E, doğru mu? Bizim asıl problemimiz ne olabilir? Bizim asıl problemlerimiz şunlar olabilir. Zan, yani kapalı ortamda yaşadığımız için daha ziyade mesela, ki menheş dersinde hatırlarsanız anlatmıştık zaten bunu. Yani zan zinadan daha kötüdür. Yani Zanla zina yan yana hatta bir âlimin sözünü de aktarmıştık. Bununla alakalı İbn-i sözünü de aktarmıştık. Yani zan zinadan daha kötüdür. Yani mesela zan olabilir, kibir. Mesela çünkü ilim, insana beraberinde kibir verir kendini başka insanlardan üstün görür. Hele mesela, diyelim burada işte yenisi var, eskisi var, ders vereni var, ders alanı var, yani seviye farkları var. İnsan kendini başka insanlardan üstün e, görmeye başladı mı bu kibirdir. Yani zina, zina çok kolaydır. Emin olun ki biri bana sorsa, dese ki sen bu ahlak ilminden anladığın kadarıyla, faiz mi daha kötüdür, yoksa kibir mi daha kötüdür? Yani lafız itibariyle, derim, faiz daha kötü gibi görünse de, İnsan üzerindeki netice itibariyle kibir çok çok daha büyüktür. Faiz nedir? Faiz kolaydır. Paradan arta kalanı çöpe attın mı, akli de iptal mi, bitti. Fakat kibir senin kalbini alf-i mukalbuğ'u yapıyor. Yani kalbi asindir. kalbi günahkar. Üretiyor yani ha. Kalp artık günah üretmeye başlıyor. Seni seni günaha sürüklemek için dışarıdan bir etkene ihtiyacın kalmıyor. Artık kalp kendisi zaten günah işleyecek bir şeyler buluyor beraberinde. Ondan dolayı biz, Hani diğer insanlar elbette ki o günahlar da bizi, bizim için önemlidir. Bu, bu ayrı bir mesele. Fakat her insan kendi ortamının problemlerini daha iyi bilmesi lazım. Onların üzerine fazla fazla gitmesi lazım. Mesela şimdi şöyle düşünün, diyelim ki bir takım sorumluluklarınız var. Her gün bir tanesine isyan etsen senede 365 tane yapar. Yani en basitinden söylüyorum. Mesela her gün burada yapmamız gereken sorumluluklardan bir tanesine isyan etsek 365 tane. Kapkana bir kalp oluşur yani. Sen bunun farkında olsan da, olmasan da mesela bu şekilde olmuş olur ee, gibi yani düşünün. Hani bu örnekleri siz düşünüp kendi hayatınızda çoğaltabilirsiniz. Onun için basite aldığımız, küçümsediğimiz şeyler gerçekten başlangıç itibariyle küçüktür. Ama netice itibariyle büyüktür. Yani hiçbir büyük yangın e, kendi kendine ortaya çıkmaz. Küçük küçük odunların bir araya gelmesiyle ortaya çıkar. Odun atarsın, odun atarsın, odun atarsın bir bakarsın bütün bir şeyleri kuşatmış bir yangın noktaya çıkarmışsın. Bizim günahlarımız da böyledir. Yani evvela onlardan el çekmek zorundayız. Ee, ama bu konuda gevşekliğimiz ve zayıflığımız varsa en azından tövbeyi hayatımızdan çoğaltma, duayı hayatımızdan çoğaltmak, istiğbara hayatımızdan çoğaltmak zorundayız, durumundayız. Buraya kadar anlaşılmayan, veyahut sormak istediğiniz bir soru var mı? Yok. Devam ediyorum o zaman. Bu bir tanesi. Yani bize söylenen kalple alakalı, Günahların kalbine katlaştırılması. Şimdi e, ikincisi ise ben bu konuyu alakalı senin tavsiyede de bulunayım Bu Geniş bir zamanımızda İbn-i yazmış olduğu Edda'u ve Deva adında bir kitabı var. Edda'u ve Deva'u Yani hastalık ve ilaç kitabı. adı hastalık ve ilaç diye. Orada yaklaşık belki yüz sayfadan fazla günahların insanın hayatındaki olumsuz etkilerini e, anlatıyor geniş bir zamanınızda o kitabı da okuyabilirsiniz. Yani bu konuyu daha iyi, daha geniş çaplı bir şekilde mutlaka edebilecek adamım. Bir şey sorabilir İnsan yaptığı günahlar farkında oluyor. Yani tövbe etmeyi, istiğfar etmeyi yönelmek istiyor. Ama kalbin katılaşması, işte perdenin üzerine örtülmesi sebebiyle bütün bir türlü şeye yönelmiyor, istiğfara yönelmiyor. Yani tövbeye yönelmiyor. Bu durumdan yapması gerekir. Şimdi insan, bakın abiler. Dolayısıyla insanoğlunun hayatında yapacakları sorumluluklar iki kısımlıdır. Birincisi insanın isteyerek, gönülden, zevkle yapması. Bu nuru halandır. Demek ki Allah kulunu hayra muvaffak olmuş demektir. İkincisi ise adamın bu yapmış olduğu şeyi, yapmış olduğu işi zorla yapması. Yani kendini böyle cama cay ise zorla o işi yapmasıdır. Şimdi bir şunu beklerse mesela bir takım salih ameller var. Ve biz istiyoruz ki bunları yapalım, hani içimizden bir isteğin, bizi buna sevk etmesini beklersek çok bekleriz yani. Hani Bu zor, mümkün değil. Bu ne zaman olur? Salih ameller insanın hayatından meleke haline geldiği zaman olur. Hani insan bir şey yaptıkça ona alışıyor. Mesela sen diyelim bugün sabah kalk, saat tam sekizde kendine bir çay doldur iç, yarın da dikkat et, öbür günde dikkat et, öbür günde dikkat et. Beşinci gün dikkat etmene gerek yok. Saat sekiz dedi mi tık, sanki beyninde çalar saat çalmaya başlar yani. yani bir şeylerin eksik olduğunu düşünürsün, kalkıp o çayı aldığında. Mesela sigara içen insanları düşünün. Yani adam ilk etapta içtiğinde e, sabit sigara içmiyor yani, yani bir, bir tane yakıyor, bir tane yakıyor. Belli bir zaman sonra artık belli zamanlar oluşuyor adamın hayatında. Mesela yarım saat dedi mi tık, adam beyninde zil çalmaya başlıyor. Olmadı mı başa ağrımaya başlıyor. Mesela. Yani o, o istek insanı çepçe çevrak kuşatır. Salih ameller de aynen bunun gibi, kötü ameller de bunun gibi. Yani tövbe etmeye etmeye, istihfarda uzak kala kala kala kala beden istihfarsızlığa alışıyor. Beden mesela şimdi istihfa ne demektir? Buraya bir edin, istihfa insanın suçlu olduğunu kabul etmesi demektir. Doğru mu? İnsanın yaptığının hata olduğunu, kendini kötü biri olduğunu kabul etmesi demektir. Şimdi sen bunu terk eder eder eder kendinin iyi biri olduğunu sen bunun farkında olmayabiliyorsun. İşte iyi bir hal üzere olduğunu kendine kabul ediyorsun. Sen ona yöneleceğin zaman kendi alışkanlığını terk edeceğinden dolayı sıkılmaya başlıyorsun, daralmaya başlıyorsun. Kalbin kas katı kesilmeye başlıyor. Böyle o an sanki boğuluyorsun mesela. Ama terk ettiğin zaman farkı hissetmediğin bir rahatlık haline kavuşuyorsun. Yani o yapmadığın zaman o dişi beraberinde. Aynen bunun gibi. Mesela diyelim ki tövbe etmek istiyorum. İçimden gelmesini mi istiyorum bunu? Çok çok Allah'a tövbe edeceğim. Eğer ben bunu e, sürekli yaparsam, belli bir zaman sonra yapmadığım zaman bir sıkıntı oluşmaya başlayacak içimde, bir eksiklik var. Hani bu seleften zikri anlatanlar şeye benzetmişler, bilmiyorum dikkatinizi çektim mi e, hiç. Zikri bıraktığım zaman, zaman sudan çıkmış balığa dönüyorum. Mesela. Yani ne alaka? Çünkü balık suya alışmıştır. Yani balığın hayatı ve mutluluğu su iledir. Balığı sudan çıkardığın zaman çırpılmaya, başlar. Şimdi kalp de böyledir. Sen kalbi zikri alıştırırsan, kalp sürekli zikir yaparsa sen bir gün zikri yapmadığın zaman böyle sudan çıkmış balık gibi çırpıldığını hissetmeye başlarsın. Zaten gaye nedir Müslüman'ın gayesi? Salih ameli ve melek haline getirmek. Doğru mu? Şeytanın gayesi nedir? İnsanı kötü hali meleki haline getirmektir. Yani mesela şeytan senden şunu yapmak istemiyor. Mesela her seferinde sana aynı vesveseyi ver ver ver, ver, ver. yorulur adam. Yani ne yapmak istiyor? Sen de onu meleke haline getirmek istiyor. Kendi olmadığı zaman bile sen olmadığından bedenen sıkılıp onu yapasın. Hani ona yönelesin istiyor sen de. Onun için yapmamız gereken bir şey mi var? Ee, i̇çimizden gelmiyor mu? Zorla yapacağız. Yani onu şunu düşüneceğiz kendi kendimize. Bütün hayrın temeli düşünmektir. Bütün hayrın temeli tefekkürdür. Bütün hayrın temeli şunu etmektir. mesela. Bak dikkat edin ağabeyler, şuna ne zaman gereksiz düşüncelere dalarsanız, ne zaman ama, yani önemli değil. Bu sahili olmayan bir deniz gibi. Yani bazen bir saat, bazen iki saat, bazen üç saat, bazen bir bakıyorsun sabah edilene okumuş Doğru mu? Ama ne düşündüm ben diyorsun mesela? Hiçbir şey. Yani beyin oradan oraya atlamış, oradan oraya atlamış, oradan oraya atlamış ama sen hiçbir şey düşünmemişsin mesela beraberinde. Doğru? Mu? Ama ne zaman diyelim ki oturdun, dedi ki, otur hele bir düşün, yani Allah var, ahiret var, cennetin nimetleri bunlar, cehennemdeki göreceğimiz azatlar bunlar, mesela diye. 10 dakika sonra bir bakıyorsun, kafa başka bir tarafa gitmiş Doğru, geri topla, geri getir. 5 dakika sonra kafa bakıyorsun başka bir tarafa girmiş. 3 dakika sonra da uyumuşsun yani. yani otur. Hatta ee, yani böyle espri olarak bunu anlayabilirsin. Uykunuz gelmediğini Allah'ın zikredin. Yani uykunuz gelmedi diyelim. Allah neyi zikredin, beş dakika sonra şeytan sizi kendinden uyutur zaten. Yani zorlar, ne yapar, eder? Sizi uyutur ki Allah neyi zikretmeyesiniz diye. Onun için bak her şeyin başı, her haydan başı düşünmektir. Çünkü insanın bütün hayatına, amellerine etki eden şey nedir? İnsanın düşünceleridir. Yani düşünceler insanın hayatına etki ediyor, insanın amellerine etki ediyor. Onun için şeytan ve sürekli bizi boş şeyler üzerinde düşünmeye iter. Çünkü boş şeyler insanı boş şeylere iter. boş şeyler üzerinde düşünmek. Mesela ben kitap okuyorum, misal örnek veriyorum. Bir bakıyorum işte Malatya'ya gitmişim, oradan geri İstanbul'a gelmişim, oradan kalkmışım köye gitmişim, oradan köyden babaannemin evine gitmişim, oradan ilkokula bir girmişim, okuldaki arkadaşlarla biraz oynamışım, oradan çıkmışım liseye gelmişim falan. E şimdi bu bana şunu gösterir, benimle uğraşan bir şeytan var. Yani benim düşüncelerimi, bana faydası olmayan, boş işlere çeken ve bununla da benim hayatımın boş olmasını isteyen bir şeytan var. Hemen beraberinde şunu nazif, demek ki benim hayatımda dolu bir şeyler var. Yani şeytanı kokudan, şeytanı ürküten, benim hayatıma olumlu etki edebilecek dolu şeyler var ki, onu boş iler. Hani dolunun karşısında boş koyarsın ki onu onunla meşgul edebilirsin beraberinde. Benim, demem, benim problemim ne? Benim problemim düşünmek. Ya düşünmeyeceğim, kendimi bundan alıp koyamıyorsam da hayırlı şeyler düşünecek o zaman diye. Sürekli bunu kendime dert edinip bunun üzerine gideceğim de düşünecek. Zaten talebelerden büyük sorunu değil. Aslında aslında işte düşünmeye vakit yok. Fakat gün içerisinde düşündüğü boş şeyleri bir kağıda yasa en çok yaptığı şeyin düşünmek olduğunu fark edecek. Yani okumaktan, yazmaktan, ezberlemekten çok düşündüğünü fark edecek misal. Böyle olunca ne yapacağız? O zaman bu düşünme meselesine bir el atacağız. Senin mesela neye ihtiyacın var? Benim tövbe mi ihtiyacın var? Mesela hatalarından sığırılıp tövbe yönelme. Kendi düşüneceksin. Benim tövbe etmem lazım. Benim problemim bu. Benim Allah'a tövbe edip e, bu sıkıntıdan kurtulmam lazım. Sürekli düşünceni bununla meşgul edeceksin. Ve bununla meşgul olurken bir taraftan da tövbe edeceksin. Yani benim kurtuluşum tövbede. Ben tövbe olmasa helak olacağım. Her geçen gün daha kötüye gidiyorum. Her geçen gün şeytan beni biraz daha avuçlarının içerisine alıyor. Diye. Nefsimin nesiri oluyorum diye, kendi üzerine üzerine gideceksin bu sorunu da çözmüş olacağız. Ama nefsi kendi haline bıraksak, dese ki nefis kendisi düşünsün taşınsın, bana bir çözüm bulsun veya beni hayra teşvik etsin, böyle bir şeyin olması mümkün değil. Böyle bir şey beklemeyin yani. Sorumluluklarımız başa dönüyor iki kısım sorumluluklarımız. Bir, isteyerek yaptıklarımız, bu ne zaman olur bu başlangıçta olmaz. Bu, salih ameller insandan meleke haline geldiği zaman olur. İki, nefsimizin istemediği, canımızın istemediği ama kendimizi zorladığımız yani tabiri caizse burnumuzu sürte sürte e, o haydi yaptığımız e, şeyler. Ha, buna gelince bu bizim elimizdedir. Biraz azim, biraz gayret göstereceğiz, gelisi Allah'ın izniyle zaten gelir. Tamam Başka sorusu olabilir? konuyla alakalı sorusu olabilir mi? Yok. Normalde başka maddeler de anlatacağım inşallah, yani günahın insan üzerindeki zararlarıyla alakalı. Bu dersimizi şey kabul edelim, ee, günahın kalp üzerindeki olumsuz etkileri olarak da ve ee, çözüm yolunda Peygamber bize söylediği, tövbe, el çekmek ve istiğfar. Bunu hiç unutmayalım yani. Ne olursa olsun, hayatımızın kurtuluşu burada yani, tövbede, el çekmekte ve istiğfarda. Bir de buradan öğreneceğimiz şu olsun, hiçbir şey hayatımızda bir kere yerleşmediği gibi, hiçbir şey de hayatımızda bir kereden çıkıp, gitmez. Hani biz genelde Müslümanlar ne bekliyoruz abiler? Ya mesela bir kitap okuyoruz, işte etkileniyoruz biraz, bir iki gün kendimizi düzeltiyoruz, gene aynı şeyleri canımız isteyince ben yapamıyorum diyoruz bu sefer. Yani o kötülükler, kendimize yakıştıramadığımız, Allah'a razı olmadığı şeyleri fark edince hayatımızda böyle bir şey yok. Yani imtihan ne zamana kadar? Kabre girdiğimiz ana kadar. Öyleyse kabre gireceğimiz ana kadar kötülükle iyilik, Hak ile batıl bizim hayatımızda sürekli mücadele edecek. Yani bir kere de Hakk'ın taraftarı olmak da, bir kere de batılın taraftarı olmak da mümkün yani değil. Onun için çabalayacağız. Hayat nedir? Hayat iman ve cihaldir. Ne demek bu? Hayat iman ve cihaldir. Ali r.a. nisbet ediyor bu. Hayat imandır, inanmaktır, sonrası mücadeledir. Yani hayatın hepsi başından sonra, sonrası mücadele etmek, uğraşmak,